Modern Sabahlı başladı diyebilir miyiz Fahir senin bu güzel eserinle? Sen devam et ben arkadan güzel fon yapmaya devam edeceğim. Süper atacağım. oldu. Bir günaydın diyelim önce sevgili dinciler günaydın. Müziklerimle onlara günaydın. Mükemmelsin Fahir. Vay be. Öncelikle geçmiş olsun. Ya teşekkür ederim. Üstünüz ee, afiyet biraz. Sivas Spor adına geçmiş olsun diyorum ha. sana. Çok teşekkür ederim. Ben de gribal enfeksiyonum adına teşekkür etmek istiyorum. Yok istiyordum. yok ona dedim ona dedim. Ay vallahi sevgili hiç paniğe kapılmayın. Ben erkek benim domuz gribi miyim miyim? Domuz gribi geçmiyormuş. Geç, geçmez anca öpüşerek geçer ki biz hiç öpüşmediğimiz için böyle bir riski göze alamazdım. Bu konuda musun? ben sırf bu yüzden araya cam yaptırdım. İyi yaptırmışsın Nokta? Deniz sen de dikkat et kendine. Merak etme Deniz. Güzel kulaklıklarını tak. Koronu koronmak için Tabii kulaklıklarını canım, tak. Öpüşürken kulaklık takmak şart. Sevapmış. Maske falan diyor ama yanlış bir şey yani. O. Kulaklık takmak en güzel koruma çünkü kulaktan girer. Hem en güzel koruma hem de sevapmış Fahir. Sevap derler doktor. Sevap ki hem de katmerli se. Spor dünya geçen bir dinleyicimiz dedi sen yoktun o gün herhalde bir basın toplantın mı vardı <gülüyor> <gülüyor> neydi evet. Hafta. yazılı basın açıklamamı hazırladım. Niye bu kadar yok. çok spor konuşur oldunuz diye bizi bizi biraz. Ee... Ciddi bir şekilde sert bir dille uyardı İyi yapmış oh canıma değilsin hmm. Ama yine konuşacağız sen? işte Beşiktaş şampiyon e, tamam. Beşiktaş Orlando şampiyon. finalde e, tamam. Bitti bu kadar konuştuk bitti Beşiktaş şampi Şampi şampi derken şampiyonluğun garantisi Şampiyon oldu, oldu. Bakayım, Hidayet kaç sayı atmış 10 sayı attı 5 sur band 2 İzledin mi? Her şeyin takipçisi izledin mi bir de domiz gripasyonu oldum diye bana dert yanıyorsun Fahir. ha ne diyeyim abi NBA'den grip mi kapı seyretmedim ama gazete okuyorum Okuduklarımı aklımın not alıyorum notlarımı sizlerle paylaşıyorum okuduklarını denizli, denizli. okuyan ve okuduklarını bir süre aklında tutan sanatçımız Fahir Özt kısa süreli de olsa evet. ne kadar güzel bakıyoruz ha Ay deniz gitmiş. Bu ne bu? Maskemi tatsız. Aranızda bir tiplem olarak katıldım bu sabah. Fark daha et. ilk cümleden. <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş, hoş Bir de böyle olayı <gülüyor> <bulduk>. mobil <kombine> <gülüyor> için hoş geldiniz. Ee, daha da önemlisi saatler olsun Ege Bey. Teşekkür ederim. Hatta ee, sular olsun. Duşunuzu da almışsınız. Haftosunuz duşunuzu. Sen görmemiş mi saçımın kesilmiş halini? Görmüştüm. Bu yayında ilk defa gördüğümü kimseden bu. Doğru. Teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz vakit kaybetmeyelim. Hemen ee, Zaten geciktiniz bayağı. Hemen başlayalım. <gülüyor> Pislik. Pislik. Şimdi... E... Sen bunu güzel bir öp Fahir. Ben Egemen çok şey. ya. Şu evet. halime baksana. Sen de öyle ağızla burnunu ben her tarafım akıyor. Yani her tarafım okuyor derken. Pırıl pırıl gerçekten yaşama sevgiyle bakan bir insan var Fahir. Eğer bu hastalıksa hep herkes beraber, böyle hasta olsun. Yani hep beraber biz buna mücadele edeceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olur beni desteksiz komayın. Evet komançiler. Şimdi e, bakalım neler var neler yok. Oktay verecek misin yoksa ben vereyim, vereyim. mi? Vereyim. Fransa ben... Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy. Eşi Carla Bruni'nin eski sevgilisi, felsefe profesörü Rafaeli Dönmüş. Fransa liderinin danışmanı yapmış. Fransa liderinin... Yani kendisinin danışmanlığı yapmış daha doğrusu. Bruni 41, e, Rafael 34. Neyse <gülüyor> <gülüyor> yaşları da parantez içinde verilmiş. Büyük aşk yaşamışlar zamanlarda. Danışman Rafael. olmaz ki. Süt kardeşi danışmanlığı diye bir şey yok. Süt kardeşler danışmanlık hizmetleri aşe. Çok <gülüyor> sakıncalı. Yani bir şey olduğunda... Ben şimdi neydi Rafael'in şöyle suratına bakıp Rafael sen ne düşünüyorsun bu konuda? Dediğinde benim aklıma kötü kötü şeyler gelir ya. Mural'a bir yere kadar. Belki başka şeyler danışacak. Rafaelciğim şimdi... Ya bu Bruni böyle böyle yapmaya başladı. Bir şey söylüyor tam tersini yapıyor öbürüne ne yapacağım ben bunu. Aslında ülke için çok önemli çünkü bir insanın... Özel hayatı... Özel hayatında Tabii. yaşadığı şey olduğu gibi işine yansıyor. O özel hayatını hafifletirse kolaylaştırırsa tıkır tıkır gelir ya. Fransa şahlanır. Ben buradan söylüyorum hala fifi. <gülüyor> Fransa şahlanır. Sadece eski sevgilisi değil bu arada 7 yaşındaki Karlabrunn'in 7 yaşındaki oğlunun babası. Yo Yok yok artık. yok ya. Ne oldu ya? <gülüyor> yine danışacak, yine şey yapacak işte. Hiçbir şey değişmedi ki. 7 yaşındaki oğlunun babası. Oo, cılkı çıkmış işin ya. Yani. İyi tamam canım bence o şey olarak bakarsan rock and roll bir adam olmasındansa çocuk çocuk sahibi bir adam olması Bence güven vericidir yani. Karla burnu çocuk yalnız? E tamam canım daha iyi. Yani anne, baba, çocuk, çekirdek aile var. Evet. Cumhurbaşkanı da var orada. de var. Çekirdek aileleri tamamı yani katmerli. Çekirdek aileyi kurumsal olarak ülke desteklemiş. Tarzı çocuk sahibi olunca onun esprisi zaten azalmıştır artık. Neyine o adamı kalmamıştır çocuk sahibi. Onun yerine felsefe profesörü yerine eski rak yıldızını danışmanı olarak alsaydı. Ortada evet. çocuk falan da olmasaydı o zaman işte şey olurdu toplantıyı bitiriyoruz. Ben bir telefon eklemem lazım falan diye. 50 tane toplantıdan çıkardı. Şimdi ortada çocuk olunca rahatlıyor. Vallahi... Bir şey olacak olsa zaten baba diye gelir. Çocuk. Bu arada bu şeye baba mı diyormuş? Sarkozy'e mi baba, baba? Yani şeyim çocuğun babası kimmişti? Rafael'miş miydi? Sarkozy'miymişti. Benim anladığım Sarkozy mandolinle çayı çalıyormuş. Bu, bu 7 yaşındaki çocuğa. Samet'te bir ismi var bildiğim <gülüyor> kadarıyla. Sarkozy. <O, gülüyor> Ala Fifi'yi çalıyor. Fransızca'da sondaki harfler okunmaz. Samer. Samer. Ne kadar güzel. Samer diye böyle işte mandoyu çalarken şey de Rafael de kamyonla geliyormuş. Sarayın önüne. Le Tepe Kahlı Tepe. <gülüyor> Te Ama söyler misiniz? Lütfet kaldı tepi yai la yayla la oh yai la yayla la yai çok güzel. Bakın ettiğiniz yayılardaki sondaki <gülüyor> redi söylemiyor. Sondaki red söylenmez burada. Her gün telefonlaşıyorlarmış zaten bunlar. Ne demiş o kadar telefon parası vereceğimi aradım ben bunu sarayın içine e, çeşitli dedikodular çıkmış Carla'nın Sarkozi diye ondan harika bir kültür bakanı olur dediği bir takım dedikodular var kültür bakanı olmuş dur bir, bir dakika bir danışman bu. yapalım da bak danışman olmuş ilk güzel başkan. asılırsa danışma konusuna asılırsa bakanlığı yapar demiş Aa, yok şu anda e, kendisi danışman. Ya canım her şey hemen babtak diye bakan olmaz ki. Bir danışman olsun. Bir kendini göstersin. Bir basamakları birer birer çıksa Zaten Tabii iki şey. basamak sonra bakan. Öyle hop diye bakanlık olunca olmaz yani. Siyaseti hiç karışmıyorum demiş Carlo Bruni ama ondan sonra Dati, dati gitti biliyorsunuz kabineden. Dati gitti ya yani. en çok da ona ya. Ya. Evet Dati'yi de çok tutuyordum ben. Ben de çok tutuyordum ya. Ne rol kadındı ya. Bence zaten yani bana göre Dati'nin tipi Carla Borelli'den çok daha şey, ben esprili, gelip, daha kişilikli bir tip. Beş şeker de diyebilir misin Hakikaten. Bugün bana gelse Dati. Ya ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Çocukla hafta sonları nereye gidiyorsunuz? Efendim ben size evinizden alın, beraber gezelim diyorum. Sana da bu yakışır zaten beraber de şey söylersiniz. Zaten de derim onlara derim onlara. Befendi niye kendinizi sorunluyorsunuz? Bayağı derim diye konuşuyorum. <Gülüyor> Aa bu adammış işte. Cemşit <Gülüyor> mi? Geçen ay Kar Karla Brunel'in hani bir takım fotoğrafları çalındı ya. Ne pis adammış bu ya. İşte bu evin Fotoğrafçılık bu bundan. adamın evinden dalışmanlık çalınmış bilgisayarlar. Ha, çok manidar. Ha. O ha, fotoğraflar henüz çıkmadı. Bak ben size söylüyorum Fransa'yı çok rock'n'roll <Gülüyor> günler bekliyor. Felsefe Melsefe hikaye Adam bala, yılanın başı Ben size söylüyorum Bu arada biz gene gidiyoruz Nereye? Fransa ya. Nasıl gidiyorsunuz Şöyle yaptık Biz hani oteldeki paramızı yaktıktan sonra Hı. Düşündük taşındık Hı. Biz <gülüyor> parayı yaktık O zaman bir daha gidelim Daha fazla para harcayalım dedik Doğru. Vallahi mantıklı. Domuz gribi bir şey yokmuş ya. Şu yok halimi dışında. gör. Şu halimi gör ondan sonra karar Sen ver. Sen bu Ege. stüdyoda duracağına Oktay'da dursana benim çocuğum var. Niye ben burada duruyorum? Yok. Ulan çocuğunu domuz gribinin beşiğine götürmeyi biliyorsun da benden mi kıl kapıyorsun? Terbiyesiz adam mikro kıl koparmak bizim kızı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Git karşı. O öksürüyor sağa sola ya. Sağa sola öksürmüyor. Mikrofonu öksürüyorum. Mikrofona öksürenler. mikrofonun senden başka kullanan yok. Oraya öksür de iyice böyle ağzını yaklaştırarak görürsün. Kocan, şünger, oraya o antisteril, bakteriyel şeyler, savı savı sabunlar nekş Nekş mi? <gülüyor> <gülüyor> nekş etmek ve düşe yazmak. İyi <gülüyor> hadi düşe yazalım. zaman reklamlarla coşalım. Reklamların Reklamları... ardından girelim. Çok önemli açıklamalarım var size. Gömlekle ilgili. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın iyi kalpli insanlar 1 Haziran 2009 Pazartesi sabahında Modern Sabahlar radyonuzda buyursunlar efendim. Hocam bir alarm verebilir miyim? Veriniz mı Alarma, alarma, alarma. Ee, İngiltere'de tırtıl alarmı verildi. İngiltere'yi baş ağrısından çeşitli alerjik hastalıklara ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına çeşitli sağlık sorunlarına neden olan kıllı tırtıl tehlikesiyle karşı karşıya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kıllı, tırtıl. kıllı tırtıl şimdi tırtıl diye üzülüyorsun ama kıllı olunca korkuyor musun tabii kıllı tırtıl en tehlikeli şey kıllı tırtıllar Ülke genelinde sağlık alarmına neden oldular. Yani bu tırtıl denen hayvanın isminin bu kadar güzel olmasının tek bir sebebi var. Hmm. O da böyle bir hareketi. Hiçbir esprisi olmaması. Yani bu korkunç bir hayvan olsaydı buna tırtık falan derlerdi, başka şey derlerdi. Hmm. Ya yani kıllı tırtıl ne demek ya kırlı tırtıl mı? Valla uzmanlar i̇şte şey dedi. Tırtıl, de, tırtıl korkutucu oluyor. tırtıl geliyor dersin. Korkmazsın. Ama kıllı geliyor. Kıllayı yani. evet. eklemişler yani hakikaten. Tırtılın kılına temastan kaçının diyorlar. Kırkılı, kır, kırkılın tılı e, Tırtılın kılı kılsız tırtılın çenesini yorar diye bir laf var tırtıl. Sağlık Bakanlığı yeni bir önlem almış galiba. Zilop şey... tırtılları sağsınlar üstlerine. Yok ya depitak tipi bir şeylerle böyle kılların dökülmesini sağlayacaklar. Böyle. Zaten sıkıntı kıllarda. Kılsız tırtılda bir şey yok. Ya Hı. bu sirada dediğin şey ağacın şeyinden, reçinesinden Reç... yapılmıyor muydu? Yok Ege ne yaptın sen? Ege sen ne yaptın? Nereden yapılıyor sirada? Bilmem. Sen Reçine'de nerelere şey, ne Can onun kokusundan belli. Kokusundan mı belli? Öyle doğal bir şey o çam Ağdası falan yok muydu ya? Epilasyon diyorlar uzmanlar. Ellerine makinaları alacaklar. Bence tuzak ağaçlar yapsınlar. Olduğu Hı. gibi şeyden ağdadan. Ama bir tarafta Kılı tırtılı çıkarken içinden CTU ajanları olabilir. Çıkıp car diye onu cilloplaştırmayacaklar. Bence de hayvan katliamına karşıyım ben. Tırtılı da olsa netice itibariyle hayvan. Kıllı ama kılsız halleriyle çok sevimliler. Siz de mesela kılsız haliniz çok sevimli ama kıllı haliniz... Bence kıllı tırtıl daha da sevimli olması lazım. <gülüyor> tırtılı alsam ben işte ipek böcekçiliği yaptım uzun yıllar. Evet. <gülüyor> Orada hiç o hayvanla böyle aranda bir ilişki oluyor. Haftalarca bakıyorsun falan bir sevesin geliyor. Sevilecek yeri yok. Ama kıllı tırtılı öyle mi ya? Onların kıllarını böyle böyle seversen. Sert sevsen. sert egecim senin dediğin tüy, tüy ile kıl arasında da ne kadar fark var? Tüy ile kıl arasında. Kalınlık arasında, arasında fark var ya kalınlık, kalınlık açısından. Ne fark var ben onu anlamıyorum ya tüy ben... ile kıl arasında. Şunlar ne şunlar? Kıl. Kıl. Yok. Aslında bunlar neredeyse bununla kaş arasında Kıl fahi bozulma işte Kıl onlar senin kolundakiler Kol Tüy değil yani. yani Tamam Bazı tüycükleri göstereyim bak böyle küçük <gülüyor> Bende sarı tüycükler de var her bir yerlerimde Şimdi bunlar bu Kaşlarını düşün işte bunlar Bak nedir biliyor musun kılla tüy arasında Mesela bir yemek yiyorsun Yemeğin içinden çıkan şeyi nasıl tanımlıyorsan O işte öyle bir şeydir Yani tüy olarak tanımlıyorsan tüydür Aa yemeğin içinden kıl çıktı Diyorsan kıldır mesela yemeğin içinden çıkmasıyla mı Tabii teşhis koyuldu o, o şekilde düşünmek lazım bu tırtıllar yemek içinden çıkarak mı ormanlara saldırmışlar hmm. ormanlara saldırmışlar hmm. kıllı tırtıllarımız ormanlarımıza saldırdılar hiçbir yere saldırma yok hocam yani şimdi aslanda yün mü vardır tüy mü vardır aslanda yün kıl yün mü yün <gülüyor> <gülüyor> de nereden geldi yapa yapa <gülüyor> yani aslandakiler asla... kıl canım o kadar çok kıl var ki sana tüy gibi görünüyor aslandaki kıl mı tabi Kıl. Ama mesela... Kıllı aslan saldırdı. Mesela neresli tüy olabilir? Aslan'ın koltuk altı mesela. Onlar da kıl oktay. Tüy. Mesela Fransızlar... Yavru aslan, yavru Mes aslan mesela tüy. Yavru ağzı. He. Sen Fransa'ya gideceksin ya. Evet. Orada şimdi yaz sezonu. Fransızlar da adettir. Kılları da kesmezler derler. Alafifi diye elini kaldıranlar. Kaldıracaksın böyle. Ellerini kaldıracaksın. Hop kaldırsam o ne? Kıl. Kıl. İnsan yüzünde kıl. hem kıl hem tüy de olabiliyor. Tabi. Tüy... Yani mesela sakal tıraşı oluyorsun Kılları kesiyorsun ondan sonra Tüyleri alıyorsun diyor ki, Tüyler kalmış abi tüyleri alayım diyor mesela ha, Şuralarda mesela senin tüy Senin burdunun üstündekiler tüycükten onlar da kıla geçti Onlar da kıla geçti ya İşte bak mesela tüyden kıla geçmesi ne demek Tüy kuşta olmaz mı ya Tüy zayıf ha, O başka tip tüy kuş, Başka tü, tip tüy.com O zaman evet. biz kıl Tüy ve post mu var Mantıklı aslında da post oluyor o zaman Kıl tüy değil Hayır, Onlar aşamadır işte ya Kıl tüy çok fazla şey, Tüy kıl Çok fazla kılın bir araya gelmesine de post denir Post teknolojisi Post Yani zaten hayvanların post şeyinden bak Mesela kuş ne var tüy var Ne oldu bir üst evreye geç Tırtıl ne oldu ama, Tırtılda ne var kıl var Ne oldu bak Kılla da tırtıl bir araya geldi Neyi oluşturdular mı oldu. Hop aslan ne oldu ne var demek ki postlar. İşte bu kadar size ikime silmeyen bir nokta var çocuklar. Bu <gülüyor> şey ne? Ne kadar çok tüy olursa olsun mesela yoğun tüy hiçbir zaman kıl olmuyor. Ne kadar çok tüy olursa olsun. Mesela kuş böyle tüylü bir kuş düşünün. Kıllı tuş. Kıllı, kıllı kuş demiyoruz hiç ona. Doğru söylüyorsun nokta. Ya bu yumuşak olunca işte tüy oluyor sert sert elini rahatsız ediyorsa kıl oluyor işte bu kadar ya bazıları kıllı. hiç rahatsız olmuyor bazen bazıları kıl fay. sever ya bazıları kıl sever ya ben de onu diyorum kıllı, kıllı tırtılın kıl hastası dediğim. çoktur Kılı tırtılın hastası çok kahverengi <gülüyor> kuyruklu tırtıllar her birinde yaklaşık 2 milyon kıl var 2 milyon kıl arkadaş dile kolay oha denir ya seni beni hepimizi toplasak o kadar kıl çıkartırmayız tırtıl ile ayak aynı şey mi? hayır saçmalama Oktay <gülüyor> soruyorum hayır soruyorum Fahir aynı şeydir demiyorum alakası yok neymiş Ege kıl? Bazı hayvanların derisinde insan vücudunun belli yerlerinde çıkan üst deri ürünü olan ipliksi uzantı. Tüy, değil mi? Evet. Tamam işte. Keçi tüyüne de öyle diyormuş. Hadi bakalım, buyurun. Keçi kılı. Hadi buyur buradan ya. Keçi kılı derler abi, keçi tüyü ne ya? Keçi kılı. İşte kıl bilmem ne derler ya. Kıl keçe falan filan. Hı. Oradaki keçi tüyünü derler falan. Keçi de tüyü araştıralım. Tüyü araştır Ege. Araştırma dediğin şeyde de Google'a yazmak oldu ya nasıl bir... Araştırmacılar deyince böyle araştırma görevlisiyim diyor ya bazı dinleyicilerimiz. Bütün gün Google'ın başında bir de şunu araştırayım bakalım. Bir de Ferhat Göçer'in ilk albümünü araştırayım. Kutsirin kutsirin. İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kısa yumuşak... He yumuşaklık farkı var burada. <gülüyor> Kıl mı? Evet, hayır. Kıl düğü, değil ya, tüy dediğin yumuşak olur. Kıl dediğin sert sert olur. Doğru ya. Çok fazla. Sanki kıllı tırtıl sert sert dolaşıyor ağaçlarda. <gülüyor> tırtılın hiçbir özelliği kalmadı. Çünkü tırtılın en büyük özelliği yumuşak olması benim bildiğim. Üzerinde böyle Kuş, kıllar da olsa... yemiyor şimdi. Normalde tırtılları kuşlar yer. Ama kıllı. Fakat kıllı tırtılır. tırtıldan kıl çıksa. Böyle epey. <gülüyor> Bu ne lan diye iğrenç bir şey. Üstelik de bir değil, iki değil. İki milyon kıl var. Ama tabii bütün tırtılları da aynı düşünmemek lazım. Kişisel bakımına önem veren tırtıllar olabilir. Tabii can bazısı kokuyor mesela. Bazısına da yakışıyor. Ben severim. tırtıl da ararım. Ne yalan söyleyeyim Bir yani cillop gibi böyle bir tırtıl görünce ne öyle bir hareketli kibiş kibiş bir şey. Yani bir insan ürker. Bir de onların mi? hareketi de çirkin ya. Alttan başlıyor Meksika dalgası gibi böyle gidiyor. Onun yerine kıllı olsa. O kıllarla böyle dolana dolana gitsin bak ne güzel. Adam kıl sempatizanı çıktı. Kıl sempatizanı Ege yok <gülüyor> ama <gülüyor> Titanic'in son yolcusu Demleri. Milvina Din Lanaykent'e gitmiş. Bir hayırlı uğurlu şey olsun. Titanic filminin yaşlı kaynağılığa değil mı? yok. 2 aylıkmış sırasında. kaza sırasında. Kaza sırasında 2 aylıkmış. Ya. Ne kolyesi? 97 yaşında Lanaykent. İngiltere'de e, bakım evinde. Hmm. Maalesef 1912'de Batana Titanik gemisinin hayattaki son yolcusu diye anılıyor kendisi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, oyuncular bir yardımda falan bulunmuşlardı ona geçen ay. Öyle mi? Tabi canım. Tabi canım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hop geçiyoruz. Almanya'nın azılı hırsızı bin bir surat <gülüyor> <gülüyor> Thomas Wolf. Thomas Wolf evlenmek için bir gazeteye ilan vermiş ve yakalanmış. E benim adım Thomas. Bunlar bana Thomas diye ilan vermiş. Çok rahatsız oldum ben bu. Ne Thomas. pis herifmiş yalnız ya. Bir bankası uygunluğuna karışmış. Başka. Zengin bir bankacının eşini kaçırıp 800 bin euro fide, fidye aldıktan sonra bırak. 800 bin euro'luk fide istemiş. 800 milyonluk şey ne? 800 bin mi? 800, Se 800 bin. 800 binlik bin fidye ben hayatımda duymadım ya. 1 milyon liste, Pazarlık mı yapılmış ya? yani fidye derken 800 bine bu işi bağlarız mı demiş. Büyük ihtimalle pazarlık yapılmış. İşte bir açmış ya. adam. Ya abi bir çok. Zaten çok. 40 yaşın üstü. Yenge ayıptır söylemesi evet. Tamam karı alma yani bir çok. Onu bir şey yapalım. Abi cillop gibi ben bakıyorum yenge cillop taş gibi hakikaten ah, taş gibi falan mı? Yani. Vallahi 800 bine iyi bağlamışlar gene. Yani o, insan böyle o noktada pazarlık yapar mı ya? O kadar şimdi çıkaramam mı demiş adam. Para var da bağlı mı demiş bir yerde. 800 bin istediğine göre e, en az bir birçok falan istemiştir. Oradan işte pazarlıklar falan filan derken. Çünkü 800 bin euro fidi aldıktan sonra diyor. İstedikten, istedikten sonra yani. değil almış herif. Pis yani herif. o zaman o kadının kocası bir buçuk dediler 800'e bağladım mı dedi. Sudan o geldi bana ya. 53 yaşında 1.88 boyunda kültürlü ve sportten bir adamım. 40-55 yaşlarında ikinci bir başlangıç için evet diyen hayat arkadaşları arıyorum diye ilan verince. ne nasıl yakalanmış? Bu yolla kendisini polise ele veren kadınla tanışmış. Kadın tanışmış, kadın adam Thomasla tanışınca Thoması tanımış. Sonra polise gitmiş. Anladığım kadarıyla. Adı açıklanmamış. Şeylerden de olabilir ya. Neyle hava açacağını şaşıran adamlar var ya. Böyle bazı kadının karşısında ne diyeceğinin ne anlatacağını bilemiyor. İkinci dakikada işte şeye başlıyoruz. İşte böyle bazen kaçırıyoruz. Kaçırma yapıyoruz. Telefon ediyoruz. Ağzımıza böyle pamuk koyuyoruz falan. Sesimizi değiştiriyoruz yani. Bir buçuk diyor. Sekiz yüz Zaten bana gelişi. Yüz şey falan. Haa dedi kadın sonra roket. Sonra yazık günah ya. vallahi üzüldüm ya. Neye üzüldün ya? Hırsızın yakalanmasına, yakalanmasına mı? mı? Yani şey, geri zekalılığına üzüldüm ya. Böyle, adam, Böyle Allah adamı 800 bin verdim diyen adam üzülsün Valla o da üzülsün de adamın şeyine de üzüldüm Yani sosyal ortamı yok demek ki Bak hiç arkadaşı falan yok Hiç kimseyle tanışamıyor gazeteleri ilan vermek zorunda Bu arada hakikaten şu zengin bir bankacının eşini kaçırıp almış ya o 800 bini He. Bence o pazarlık hiç kimsenin bilgisi dahilinde değildi Şimdi işte o adam bitti Zengin bir bankacıdan dener adam Pazarlık yaptığı ortaya çıktı çünkü 800.000'e indi. O pazar neler konuşuldu <gülüyor> ne oldu hepsini anlattırmışlar Thomas'a. En öncüsü de kadının yanında olması bu pazarlığın. Orada eli ayağı bağlı ağzı bağlı bir kadın ter döküyor. Göz yaşlarına boğulmuş ölecek miyim kalacak mıyım kocam beni kurtaracak mı kocası orada. 1 milyon euro çok. İmkanı yok yani. İmkanı Belki yok. Thomas yakalandı ama bir maalesef güzel bir Vada ilişki. Oldu güzel bir son, ilişki evet. İşte maddi şeylere dayanan bir ilişkinin devam etmesi mümkün değil. En güzel örneğini verdi bize. Thomas Armasın bence Mart. son günde bile bize bir şeyler anlatmaya çalıştı. Thomas Crowe Affair diyoruz. Diyoruz ve nihayete mi geliyoruz? Nihayete mi gelme zamanı olduğunu hissettiniz? Böyle bir hissettim sanki. Bunun yani içine bu... öyle doluysa yani orada ya bir şey benim... vardır onu ee, ne derler boş bırakmayalım hakikate. insanın içinde bir şey doğduysa onu şey yap, teşvik etmek gerekir. Bakayım gerçekten de Pet Shop Boys mu doğdu içine? Aynısı yani nereden? Bizi mi söyledin? Vallahi sana? başka bir şey istesteydim. şimdi bunu buna şaşırdım bak. Çünkü ben de tam o sırada Pet Shop Boys'ı hatırlamıştım. O görebiliyor musun böyle bir şey yani Aa, dünya tarihinde? hiç ben böyle bir şey rastlamadım ve canlı yayında olması da daha çok gibi. Canlı yayında bir ilk. Canlı yayında bir ilk daha. Yok teşekkürler o zaman ikinize de önümüzdeki saatte tekrar burada buluşalım sevgili dinleyiciler bu saatte son şarkısı Boys, Did You See Me come in? Hemen ardından da Türkiye'den ve dünya'dan en son gelişmelerle anıl bir kez daha bizler de. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın klima bozuldu deyip çekip gitmekle demek. <gülüyor> ya çok sıcak oldu Oktay ben duramıyorum stüdyoda. Klimamız o kadar düşünceyi ki dışarıdaki havaya aynen içeriye aktarıyor. Isıtarak ısıtarak aktarıyor. <gülüyor> Özellikle yaz günleri yaklaşırken. Ne kadar ne kadar güzel. Bak böyle klimayı zor buluruz. Ne diyor şimdi hava durumu? Hava durumunu boş ver. Boş ver hava durumunu. Ben hava durumundan kopamadım ya ben bir toparlayamadım kendimi. Dünkü yağmur neydi öyle anlamadım yani. Dünkü yağmur cumartesi sıcağının etkisiydi. Cumartesi sıcağının habercisi. Çünkü sıcakla ne yapıyor? Yer kabuğu ne yapıyor? Isınıyor. Yer kabuğu ısınınca ne oluyor? Sular su çekiyor. Su çekiyor. Su çekiyor. Yer kabuğu su mu çekiyor? Evet. Çok yerden suları çekiyor. Yok Bir daha olmayacak yağmur diye diyor meteoroloji bir daha söz olmayacak tükür demişler Bir daha söz olmayacak demiş artık hava ısındı canım tatlı bir yaza geçiş oldu güzel oldu bugün de öyle bir sıcak hava yine şey olacak etkili olacak herkes ona göre önlemini alsın üzerine artık hırkı aldır ne yapar insanlar bilmiyorum halı beri yine öpüşmüş Öpüş, öpüş ne yapacağını şaşırdı o Öpüşmeyi çok severim doğrusu der gibi. Geçen sefer Edrin Brody mi öpmüştü bunu? Evet. Edrin Brody öpmüştü. Bu sefer Ed Berry, ee, Jamie Fox. Edrin Brody'den önce birisi daha öpmüştü de. Edrin Brody ha yok. Ondan önceki sene birisi birini öpmüştü. Edrin Brody ağzına fıs fıs sıkmıştı. Hayır. O senin dedin Johnny Logan şey öpmüştü Sandra kimi? 150 sene önce onu mu diyorsunuz sen? Ben onu unutamadım. <gülüyor> bir de beni bildiğim... ...Türkan Şoray'la... ...gerçekten öpüşmüşler. Susuz Yasmin'in çekiminde. <gülüyor> Sevgisi Cihan'ın <Linoğlu. gülüyor> <gülüyor> Aa o Evet, Edri burada bir fısfıs fıs çıkmıştı değil mi? ya Neye sıkmıştı? Heliberi... İşte Heliberi'ye sıkmış fısfısı. Fısfıs etkisiyle ba bayılan <gülüyor> Haliberi'yi de orada öpmüş. böyle de hemen fısfısın üzerine tutmuş. Kırmızı feneri. Bir bakmış... Bir <gülüyor> bir surat fısfısçılık Fısfısçılık Her şey oyunlar ortaya çıkmış. Bu sefer de Jamie Foxx öpmüş ama öyle böyle değil. Yine akıllara kazınan bir öpücük. Dudaktan mı? Dudaktan öpmüş tabii canım. Oo çok işim filmde var. Filmde mi genel mi? Hayır canım genel yine ödül gecesinde. Çünkü ödül gecesi olunca bir öpüşme fırsatı oluyor. Ben hiç istemem holder ile öpüşmeyi ya. ile öpüşmeyi herkes ister ege saçmalama. Ben istemem valla. Kimle öpüşüp sana bir fırsat. Kimle öpüşmeyi istersin? Ya Hollywood'da herkesle öpüşürüm. Şık veriyorum. A, Oktay. Jack Lucas'ından başlarım. <gülüyor> Bak kadın erkek ayırt herkes Herkesle öpüşürüm. Halberip, e, Afedersiniz benim sıram geldi mi? Halanım lütfen. Çünkü siz isminiz Halber olmasına rağmen halden bilmeyen bir insansınız diye lafı da sokar. Oradan çıkıyor, çıkarıp. Oscarları da toparlayıp çıkarıp. Fahir sen kiminle öpüşüyorsun? Monika Bellucci mi? Seray Sever mi? Sabah Tümer mi? Ama dürüst cevap ver. Oktay oh, ya var ya. Yani. Dürüst cevap ver. İkileme düşürdün üç diyeceğim. Üç, üçleme. Kaça, her düşündüm. şeyi düşürüm. Hatta şöyle düşün. Ödülü sen veriyorsun Fahir. Evet. Sahneye çıkacak ödülü verdiğin kişi. Bu üç kişiden birine ödül vereceksin. Sevgili Monika, sevgili Sabah ve sevgili Seray. Anladım. Bu üç kişiden birine vereceksin. Çıktığı anda da öpüşme hakkını elde etmiş oluyorsun ödülle. beraber. zarf yani. sana verdiklerinde de bu gönlünden geçen ismi söyle diye bir evet. şey yapıyor. Hayır zarfın içinde bir şey yazıyor da bir isim. Hadi sen ya. onu sallıyorsun. <gülüyor> Öyle bir hakkım var. Yani mesela Monika Belic yazıyor da. boş ver Monikayı ya. Evet seray severi sahneye davet ediyorum deme hakkım var. Çünkü öpüş, bir kere öpüşeceksin sen bunda Far. Halberi orada mı? Halberi de orada. Halberi evet. orada ise. <gülüyor> Halberi ile öpüşürüm. Neden? Heyecanlandın mı Farbi? <gülüyor> ne oldu ya? Yapı. Bize Oğlum, bir virüs mü şey oluyor ya? Bize yani bir virüs. virüs boğaz temizliği temizliği. <gülüyor> 15 yıldır radyoculuk yapıyorum. Ben hayatımda bu kadar boğaz. temizlediğim öyle. boğazı 15 yılda temizlemedim. <gülüyor> Yayın dozaj arttı çünkü. Dozaj. Dozaj. Evet Fahir cevabını bekliyorum. Heleberry ile öpüşürüm. Heleberry yok ya. Heleberry salonda. Heleberry salonda salondan çağırıyor. Salonda da başka biriyle Neden öpüşüyor. Bak, o... Başka biriyle öpüşüyor Heleberry. Ben hayır. Derim ki Hele Hanım bir saniye. Bir saniye bırakır mısınız derim. Monika'ya, Seraya ve Seba derim ki. Seba mı? Monika' Veya sabah. Ben onu dostları gibi sebah edeyim. Ya adaylar 3 kişi abi. Ben... Heliberi yok. Heliberi'yi sahneye çağırırsan öpüşmek istediğin anlaşılır. Olmaz. Çıkışta falan öpersin onu ya. Ya ben orada Heliberi'yle öpüşeceğim. O 3'ü de diyecekler ki öpüşme nasılmış görecekler ve kendileri gelecekler bana. Ben gitmeyeceğim hiçbirine. Benim niyetim o. o çirkin bir planın var ki. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu plan işlemez. Bu plan işlemezse. Monica Bellucci evli abicim evli barklı kadın ama açıklamalarını okudum gazetede de ki yani hepimiz rock'n'roll yani işte kocamla 6 ayda bir görüş ha. şimdi Seray bir ilişkinin açıklamalarını okumuş o da bir umut olmuş <gülüyor> <gayri>. <gülüyor> 6 <gülüyor> ayda bir görüşüyoruz sen ondan benim. neşeli bu saat <gülüyor> sabah desen bak sabah sabahdan galiba ben e, elim eteği bir çekecekmişim gibi duruyor öpüşmeden önce mi yani herhalde ben şimdi son genel şey, olarak çok flörtist ama sanki fahir. bir öpüşeceksin o sahnede 30 saniye ya, sanki uzun dönem Sen ilişki diyorsun, şey yapıyoruz. Huzurun mu kaçar? Huzurum yani. kaçar. Huzurum kaçar. Onlar reporterlar yani. yapıyor Bunlar, Bir de hep böyle bir herkese bir gülüyor. ki, ki, ki, ki. E Yani evet her şey. Anladım ben. Batır gibi güliyor orada biz adırcalığımızda. Kıskançlık devreye e giriyor yani. yani. Bu durumda. Sen sahnede onunla bununla öpüşürken bir şey yok. <gülüyor> Sevgili Seba Füyörtiz diye neyse tamam senin tercihin tamam. Abi, Sabah e yeledi. Açık konuşuyorum. Monica'nın benim şeyimde gözü ayrıdır ama tabii şimdi burada da kültür uyuşmazlığı olacak gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Yani içim istemeye istemeye tahmin ediyorum yani yani o da beni zorda bıraktığınız için. Senayla öpüşürüm ya yani orada öpüşmek denirse. Yani çok isteyerek de değil böyle yani diye bir öpüşme olmaz yani. Ne o nasıl? Ufak bir kelebek mi? Yani kelebek etkisi dediğimiz bir şey yaratırız orada. Çünkü bir kelebek kanat çırpar bütün dünya yerinden oynar. Oynar, oynama <gülüyor> yapar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da gerçek ödül alanı çağırırsın. Sonra da Helbury'i öperim. Bak Helbury'i öperim. Helbury ödülünün hakkını vermiş. Çünkü ne ödül almış Helbury? En ateşli oyuncu. Spike TV'ye ait. Goose Choice ödülleri. E ee, ne, nerede oynamış bu Helberide? Genel ya bir yerde oynamasına gerek yok. Genel. Genel. Her yolda Leydi Hanım bayağı bir ateşlisiniz. Saat, Sizinle öpüşmek bizim için zevkti. Saat 9.20 itibariyle sorumu soruyorum. Sorunuz. Helber'nin bir tane doğru düzgün filmi. Aa o doğru şey. Doğru düzgün mi? memelerin göründüğü film var. Swordfish. Doğru söylüyor. Swordfish'te memeler gözüküyor. Orada ne? Canım orada bir şey olmuyordu ya. Nasıl bir şey olmuyordu? Gerçi fena film değildi. Şimdi hakkını yemeyeyim. Tamam o zaman öyle verseniz. X-Men'ler de var ama yani bir tane doğru düzgün filmde adam gibi rol kestiğini. Mesela ben şey, şey gibi söyleyeyim. Adam gibi rol keslen mi diyorsun? Melek Yavrusu'yla Yalnız Ana'nın filmi vardı. Neydi o film? Monster Monster's Ball. Çirkin. İğne, bir film mi söylüyorsun? Sevişme sahnesi ve çirkin bir filmdi. Evet. Hatta kim hastası olmuştu sevişme sahne... Kim radyodan o radyodan birisi işte. Erkek kimdi ya i̇şte orada? İşte Şu çirkin adam ya. Şu çirkin miydi? Yok. Ah canım. Angelina Jolie'nin manitası ağzı burnu <gülüyor> çemp adam var. Orada olmayan adam diye geçer. He, Billy Bob amca. He, onunla mı sevişmişti? Onunla öpüşmüş. Aman olmuş. bu hele beri yani. Hele o Catwoman. Hayır. O Catwoman. O Catwoman zihnime Catwoman Vurulsun da şey oldu unutayım o filmi yani Canavarın bolları Hakikaten bu kadının yokmuştu ya Bak şimdi düşününce bu kadın Zaten X-Men'in en sıkıcı karakterleri Yerleri bu kadının göründüğü yerler Gözlerimi böyle belerteyim de bir fırtına çıksın <gülüyor> X-Men'de iki sıkıcı adam var Bir bu Bir de işte Cyclops e İşte şu gözlerinden Pazer atan mı <gülüyor> Pazer atan Burada evet. sınıf x de şey diye çıksaydı ya. Fırtınalar koparsa... Ne bumsuz. kadar güzel olur. Ebru Gündeş oynasaydı. vallahi orada. güzel olurdu ya. Ebru Gündeş çok güzel oynardı yalnız ha. Storm'u mu? Storm'u. Harika oynardı. Bak şimdi gözümde canlandı. Valla X-Men'in bir yerli versiyonunu çekelim derim ben size. Gerçi altın kızları çekmeye kalktılar. Nazar değdi. Ya bitti değil mi altın kızlar? Altın kızlar nazar Yapmakten oldu. Gitmekten beter oldu galiba. Yani biterken... Oradaki çok saygın isimleri de bitirdi. Ben niye bittiğini biliyorum ya. Fatma ben... Giri'nin o aç... çorapları yüzünden. O yaşlı çorabı diye çorap giydirmişler Fatma Giri'ye. Fatma Girik miydi en yaşlıları? Çorap girik. En yaşlıları Fatma Giri'ye. Zaten en yaşlıları Fatma Giri'ye işte. Ya en komikleri olması gereken kişiyi nasıl dünyanın en antipatik kadınla oynatıyorlar e işte. ya? Yalnız bu... Ne yapıyor tükürüyor mu? Gel buraya. <gülüyor> gel Neydi o ka kadının adı ya? Foto. Foto da mı? Ha, Fato'yu biliyoruz da. Öbür ne? ne vardı orada? Sophie, Sophie Fato oldu. Sophie Fato oldu. Fato Sophie oldu desek? Fato Sophie. <gülüyor> Fato Sophie, Fato Sophie, Fato Sophie vu. Vanusun yıllar Harvard'da felsefe eğitimi gördüm. <gülüyor> <Kim>? Şey, şey. <Ne gülüyor> Fato Sophie, yani? Blanche, Blanche var, Dorothy var. Blanche doğru, Rose var. Rose. Blanche gel. <gülüyor> Rose. <gülüyor> Nasıl Güzel yapıştı artıyor. tükürmek ya kadının üstüne? Yani yani i̇ğrenç bir cümle kurduğumun farkındayım tükürmek ama. tükürmek ona yapışmadı. Onun tükürüğü millete yapıştı. Hala temizlenemiyormuş adamlar. Öyle de şeyli yapıyormuş böyle. Portakal suyu içip öyle tükürüyormuş zamanında. Fatoşofi. Fato Fato Yalnız şu stüdyonun sıcaklığı beni kamyoncu formatına soktu. Islak mendillerle. <gülüyor> vallahi billahi oralarımı ensel köküme çok iyi geldi. vallahi. Bir saniye. şey gibi ya. Emekli maaşımızı bekledim. 3-4 saattir kuruşa bekliyorum. Alamadık. Bugün de alamadık. Meric Street Freshers'te devam ediyor modern sabahlar. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay ay günaydın. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler buyursunlar efendim. İyi dilimli olmak nelere sebep oluyor? Başlıklı köşemize hoş geldiniz. İyi dilimli peyi sordu. İyi giyindiği için hiç şüphe çekmeyen adam Fransa'nın <gülüyor> Fransa pa Paris şehrinde öyle bir şehir var. Sen semt, ee, semt. Paris ben semtinde. Ben bir şey mi? Vefa Paris'te bir semt olmuş. <gülüyor> Hiç süphe çekmeyen adam elindeki silahı çalışanlara yöneltip mücevher mağazasına... Yöneltip ne demek evet. yani? Silahımı size yönelteyim de. En değerli 15 parçayı çalmış. En değerli 10 organınızı bana verin. Paris'te çok şık ve pahalı bir takım elbise giyen sırf yani şu haberi iyi giyinmek nerelere mal oluyor? söylemek için anlatıyorum size. Hafta sonu ben de güzel bir takım elbise alıyordum. Yemin ediyorum direklerden döndü. İnanamazsınız. Hakikaten iyi giyimli bir B olacaktım. Nereye renkli çok. takım elbise? Lacivert mi? Yok lacivert değil. Siyah bir takım elbiseydi. Kizgili mi? Hocam marka verebiliyor muyuz? Durdurana... Durdurabiliyor şey, aşk <gülüyor> aşkım. Dörçe kapağına e marka hoş bir takım elbiseydi. Fakat henüz Türkiye buna hazır değil diyerek vazgeçti. Parlaklı marlaklı bir şeyleri mi? Var? Parlaklı marlaklı tek düğmeli. Na böyle. Böyle böyle. Smokin Hayır. o zaman tek düğmeli. Smoking değil canım. Keşke smoking olsaydı. Hiç durmadan alırdım ama. Peki sırt dekoltesi var mı? Sırt dekoltesi Kuşumaydın bile. bir zamanlar öyle şeyler giyiyordu çeşme. Ya inanılmazdı ya inanılmazdı. Hayır yani. alacaktım bir kere giyecektin onu ondan sonra bir daha giymeyecektin. Zaten Dolabında bir kere bir giyeceksin Oktay. Onu bir kere Şekerden giydim zaten beni şey yapacaklardı. Ne? İmha ederdiniz yani. Son kıyafetin olacaktı. Son, evet o benim işte idamlık kıyafetim o olacaktı. Çünkü bir adamın iki takım elbisesi vardır. Bir bayramlık, iki idamlık. Ucuz atlatmışsın o zaman. Siz... Kaç liraydı Fahir bir söylesene. Tereddüt ettiğin takım elbisenin fiyatını merak ediyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Üç binin üstünde. Hadi ya 3000'in üstüne. E çok da pahalı değilmiş canım. Hakikaten ya. Ha, ben de öyle dedim. Vergisi ne kadar yıllık? <gülüyor> Ocak kat... Temmuz mu bildiğimiz gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> Ocak Temmuz iki vergisi var galiba. O da çok fazla değil 1200'de vergisi. tutuyor Noter satışı falan temiz miymiş? Borcu Temizli. var mıymış takım evde? Baktığım <gülüyor> şey yok yani. Gayet güzel. Bakım yapılmış. Motor Motor sıfır ya. 1600. Aynı gibi soracaksın. Kaç cebi vardı? 2000. Çok iyi. Kaç cep? cebi var mı? İç cebi vardı. Ama yani hakikaten. Çakmak cebi var mı? <gülüyor> Ama çakmak çakmak gözlerin Tüp taktırılıyor mu? Yok hocam tüp <gülüyor> içinde. Zaten o kesinlikle Sıralı yasak dediler Maalesef Böyle bir şeylerden döndüm İyi ki de döndüm, İyi ki de döndüm. Bugün sizin aranızdaysam Buna boşluyum Hadi gidelim aynı takım elbiseden 3 tane alalım Valla alalım yapacağımız En şık hareketlerden biri olur mu? Bin, yatırım hocam yatırım bin, diye düşün ya. 3000'lik almayız canım. Six stars, six stars. Onun yerine bir arsa alsak ne diyorsunuz daha mantıklı değil mi? Arsa alalım bak. 3 takım elbiseler mi? <gülüyor> 10 bin liraya desek güzel <gülüyor> bir arsa alırız. Mikrofon arsızları Arsı alırken yakalandı. Arsız, arsız oldu. <gülüyor> ya, hesap kitapta hata var galiba. Saniyesi 9000 lira mı? Saniyesi 5000 lira mı? Buyur canım. Catherine Zeta Johnson. Bir gazete de 9000 lira. Bir gazete de... ha 5000 dolarmış bu. 5000 hmm. dolares. Onlar doların şeyinden haberdar değiller. Dolarsa da 154'ten hesaplasınlar. En babasından. 7 dakikalık şampuan reklamında oynayan Catherine Zeta 7 dakikalık şampuan reklamı, reklamı ya. ya. Kısa film kadında Edward Thorildur o, o. baya kafayı yıkadı o zaman bu da Michael Douglas yıkıyordur bunun <gülüyor> şimdi ben El El enseme geliyor Michael enseme gidiyor Bullyunuzla mı demi Michael Douglas kesin kafayı yıkıyordur. Yani kafa yıkayan çok e, yaşlı sektörde var diyecektim. Kıbrıs de... da daha yıkarken yakaladık herifi. Neydi Kim? adı? Kim o ya? Kafayı genç, yıkayan adam çocuk. genç arkadaşımız Kıbrıslı. Ba baş yıkama teknolojisi. Baş yıkama. Şey ya Canberk, Canberk. Canberk. Buradan tüm Kıbrıslılara sesleniyorum. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs kampüsünde. kaç Hangi bölümde? Makine mi? Hmm. Makina bölümü. Neyse mühendis, Canberk diye. Mühendis bir çocuk. Mühendis bir çocuk var Canberk. Kafasını kafa yıkıyor. yıkıyor. Kafasını yıkıyor. <gülüyor> Kafasını yıkayan Yıkayken... adam diye bir... Kafasını yıkarken yakalandı. Şu anda bak saat kaç? Ona geliyor. <gülüyor> Kesin yıkamıştır kafayı bugün de. Gerçi e, geç kaldık. 9.40 dersine girenleri uy uyaramadık ama, ama yanınızda oturan adam kafayı yıkayıp... Yıkamış tırmanırdı. olabilir. Evet. Bizi zoracağım. Siz yemenlerim. <gülüyor> 1.55 milyon sterlin almış 7 dakikalık şampuan reklamında. Şampuan reklamında... Çekimleri... Bir reklamı olsa ya bit şampuanı bit da şampuanı diye fazla. bir şey vardı neydi onun adı ya quell. Heh, quell. Beta quell ve beta ve met. başka bir de işte kibble <gül> diyoruz. diyoruz ben kapatıyorum şimdi bak güzel bir şey vereceğim ee, bana içkini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim iç kadeğini nasıl tutuyorsan ben senin ne şekil bir insan olduğunu otomatikman yani işte söyleyeceğim içki kadeğini nasıl tutuyorsun o kadar boş bir soru ki ne içiyorsunla ilgili o nasıl ya? Martini kadeğini başka tutarsın rakı kadeğini başka tutarsın viskiyi başka tutarsın. Şarabı başka tutarsın yani şimdi mesela Ay. viski kadeğinde küçük parmak kalkar mı? Kalkabilir ama ne bileyim kolyak içeceksen mesela kocaman balon bardaktan ha. o zaman yani küçük kaldır kaldıramaz zaten alttan kavruyorsun küçük parmağı karnı içersin <gülüyor> Ne bileyim şimdi <gülüyor> o biliyorsun değil mi? <gülüyor> biliyorum Fahir bir kez daha anlatmıyorum <gülüyor> Zihin <gülüyor> hazırlamış olmaktan da ayrıcuu. Ama oluyor. viski somurur olarak içilebilir. Çünkü buz olursa mesela onu buz buzu alırsın. Aa ne yapıyor bu adam ya? Ne var ağzında? Viski ya. Somururak içer o viskiyi diye. Böyle bir viskiyi <gülüyor> somurarak içen adam yakalandı. Güzel bir film ismi. Şimdi ben söylüyorum hayatım. Bak bir şey diye. Karakteri belirleyen etmenlerden hemen başlıyorum. Etmen. Etmen, etmen adamı. etmen beni etmen beni. Etmen usta yakalandı. Şimdi Bak buradaki buradakini geçtim ya. Buradaki güzel anlatmamış ya. Bak bu gazetedeki güzel anlatmış. Bütün gazetelere yani. mi düşmüş? Bütün bu? gazetelere düşmüş oğlum. Şimdi bak. Bak söylüyorum. Bak çok, bak şimdi ustam. Çok çok çok önemli bir haberimiz daha var ona göre. Tamam. Şimdi şey yapıyorum. Ee, kadeğini narin tutuyorsan ve parmaklarını dışa doğru açıyorsan. İşte bu. Değil Heh. mi? Şudur dışa doğru Hı. açma. Dışa doğru açma evet. Küçük parmağı kaldırma. Ha, ben küçük... sadece bir küçük parmağımı kaldırıyorum. Nedense? Nedense? Sen oktan. Küçük parmağı kaldırılmasına karşıyım Hı, ben Karşısın. Kaldırana bir şey demem ama kal... rahatsız olurum. Üç adam varmış. Bir... Birisi viskiyi kavrayarak içiyormuş. Birisi iki parmakla böyle çimdirek içiyormuş. Bir küçük parmağı kaldırıyormuş. Sizce ben <gülüyor> neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Egeciğim. Bunu ben açık yüreklideki söylüyorum. Cilvelisin. Cilveli miyim? Cilveli Ege diye de adını artık tescilleyelim diyorum. Fifty Ege falan değil. Cilveli Ege. Ne diyorsun Oktay? Cilveli, cilve bana yakışıyor. Cilve sana yakışıyor. Erkek dediğin cilveli olacak. <gülüyor> tamam. Ee, tamam yeter. Ee, kade ya da şişeyi çevirip el kol hareketi yapanlar. Bana biriniz kade çevirip el kol hareketi yapar e Ben böyle yapar bak rakayı kadehini üstten tutarsın. Baş ha. parmağın içinde işaret parmağınla şurada tırs. Şöyle da çevirsin. Düdüğümüz vardı o. Daha elinde bardak yokken kafana çarptın eliniğe. O <gülüyor> zaman da bunu <gülüyor> hareketi yapar İnsan zaten. Şimdi bu tip şekil yapan adamlar dedikoducular. Dikkat edin böyle kadehi, şişeyi falan oynuyorsa, döndürüyorsa, el kol hareketi yapıyorsa bunlar dedikoducu yapısı olan insanlar. Bir şişesinin üstündeki onlar şeyi onlarken söken... onlar aldatmaya eğilimli olanlar. Hmm. Şimdi içki yudumlama süreleri kısa olanlar. Kısa kısa, sık sık. Hı hı. sık. Kısa ve sık içiyorum demiş. Kısa ve sık içenler. Ee, bunlar ayrıntıcılar, meraklılar. Ee, içkisini hiçbir zaman bitirmeyenler. Az içenler demek o. Az içenler. Hayır yani bitirmiyorlar. Bunlar utangaçlar. Ve de parasızlar. Biraz benim de anladığım kadarıyla. Bir de nimetin değerini bilmeyenler. Vallahi. Bir birayla bütün gece geçirdim. Ha, bravo. Şarap kadehi ya da kısa bardağı tercih edenler. Kısa bardak mı? Kısa bardak. <gülüyor> Kısa bardak. kısa bardak kısa <gülüyor> bardakta. Kısa bardak diye tercih etme diye bir şey ne var ya Şşş. kısa bardakta getirir misiniz benim bir? Var mesela viski kisinin... bardağı kısa bardak Mesela vodka bardağı long bardak. Mesela. Yani, tamam o içtiği iç, iç, içki o zaman o bardak değil ki. Ha efendim kısa vodka bardak kısa bardak. Kısa bardak. <gülüyor> kısa parmak <gülüyor> Bunlar Sis'in de kilim... <gülüyor> Buz kraliçesi diye. Dünya'nın don tortusu olarak geçiyorlar. Ondan sonra kadehleriyle sürekli oynayan ve içkilerini birlikte yudumladıkları kişileri ufak dokandıranlar. Ufak ufak dokandırıyorsa size. Sapık Hafif sapık, biraz flörtist biraz da çapkın kategorisine giriyorlar. Şimdi bu dediklerimi normal hayatınızda uygulayın. Gelecek hafta sonuna kadar güzelce ezberleyin. Hafta sonu dışarı çıktığınızda da kim neymiş? Gerçek yüzlerini bilin. Bilin. Diyorum Bilen. Bilemem. bilin. Bilemem. Çünkü kadehi nasıl tuttuğunu... Görmezsen o adamın nasıl, nasıl bir adam, adam olduğunu, olduğunu bilemem. <gülüyor> Kusmuğunda boğulan sanatçımız. Ooo kaç tane. Jamie D. Hendrix. Bravo. Meğerse boğulmamıştı. Boğulmamıştı, öldürülmüştümüş. Öldürülmüş. canım, <gülüyor> Jimi Hendrix öyle bir şey olmadı ya. Kuzum. Bon Scott benim bildiğim öyle. E Çamın. niye burada böyle yazıyor? Kusmunda boğulanlar, Ege'ciğim sen de bilirsin. Şey diyeyim mi, Bozzo. Boz. Bo, bo, bo, bo, Bonzo bo, da öyle. Bonzo da öyle. E bunda da öyle yazmış. Kusmunda boldu açıklanmıştı. Jimi Hendrix Eylül 70'te bir otel odasında kendi kusmunda boldu ifadeleriyle raporlara geçmiş. Ama meğerse öyle değilmiş. Kendi oroyundan da boldu diye biliyorum ben. Hmm, ölümünden 39 yıl sonra ünlü gitaristi 1 milyon 2 milyon sterlinlik hayat sigortasına gözükken menajere öldürmüş. Ha, kendisi de 1973 yılında bir uçak kazasında. Elin bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Michael Jeffrey Michael Jeffrey öldürdü diye böyle bir iddia var. Efsane sanatçının ölümünden 2 yıl sonrasında da dediğin gibi fire uçak kazasında nanayken. Ağzına hap doldurdum demiş Michael Jeffrey. Bir avuç hapı ağzına doldurup birkaç şişe kırmızı şarabı küçük parmağımı da açarak zorla suluk borusuna ak yok itiraf etmiş mış mış diye anlatılıyor. Yaman böyle anlatılıyor rivayet olmuyor üstünden sene geçmiş 36 sene Oktay. Menajerin itiraflarına yer veren Wright. Kim bu Wright? Hmm, dıbı dıbı dıbı dıbı dıbı. Wright. Bu kitabı yazan adam işte. Aşırı al alkollüyken bana her şeyi anlattı. Hendrix'in kendisinin yerine yeni bir menajer aradığı söylentileri üzerine onu öldürmeye karar verdim dedi. Michael Jeffrey. Böyle anlatıyoruz ama. ama. Jimmy'nin ahı da yerde kalmadı. Havada yani. buldu ve adamı öldürdü. Çok güzel. İki sene sonra yiyememişti o parayı o zaman aldıysa. Almamış, alamamış ki parayı da. Alamamış mı? Alamamışken ölmek suretiyle... Hendrix'in enstrümanlarını taşıyan yardımcılarındanmış bu adam. Rodi yani bildiğin James Wright. Kitabı yazan kişi. Niye 37 yıl beklemiş bu adam kitabı yazmak için? 36 Oktay. 37 yapma. 36. Ot 73 senesi. 36. Sakin. 2 yıl sonra uçak kazasındaki şey olduğuna göre. 71 eder o zaman. Kaba ve hesapla. 36-37 yesel. <gülüyor> Kusmağında mı boğulmuş? Yok canım öyle değil. Hap, hapa, hapa doymuş. Ha işte o hapları ben doldurdum demiş. Ama hakikaten de şey diyorlar. ...tav olarak açıklanamayan bir ölüm diyorlar. Hmm, işte, Jimi Normal ölüm... reçeteli ilacından... ...dokuz, dokuz tane çakmış. Oha. Reçeteli ilaç mı? <gülüyor> Sonra çay içip patlatmaya çalışmış. İyi de de. Yani keşke böyle bir haberle bitirmeseydik. Güzel bir spor haberiyle bitiririm. Spor haberiyle değil de... ...sınav yaklaştı değil mi şu ÖSS artık ne yeni adı ÖSS, SBS. SBS bu hafta sonu ondan sonra da ÖSSE. ÖSS var. Sınav başarısını arttıran bir menü verebilir miyim? Yemek mi? Yemek vereceğim. Yani bir gün nasıl besleneceksin? Yani sınav öncesi menünüzü veriyorum. Hemen alalım. Sınav öncesi menü. Sabah kalktın. Çok güzel. Ne yiyeceksin? Ne yiyeyim ya? Zeytin ye. Nasıl <gülüyor> zeytin Siyah, yeşil zeytin. 10 adet yeşil ve siyah zeytin. 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı. Biraz domates. 2 tatlı kaşığı tahin pekmez dikkat su bardaklarını daha Henüz ulaşılmamış. Için. Su bazlı pekmez. Evet ondan sonra e, biraz tereyağı 2-3 dilim taburda ekmeği yani yaban bir kahvaltıyla başladık. Evet hakikaten. Duvarlara sürüyoruz sonra duvarları mı ne hmm. yapıyoruz duvarlardan mı yiyoruz? Ara öğün bir dilim cevizli kek bir fincan ada çayı. Hmm, aristokrat bir yapımız var. Ada beraber cevizli kekimi yiyorum. Öğlenliğin bir porsiyon az etli kuru fasulye 5 kaşık az tereyağlı pilav. Az etli değil o. Az kuru pilav. Az kuru pilav. Demek ki çocuğun bağırsak sistemi bir çalışmaya başlasın. Sonra ara, ara öğün. Beş vurma, bir avuç fındık, bir fincan adaçayı. Ne bu? şey sınava piknik çantasıyla mı gideceğiz hangi bir gün önlü? öncesinden şey he yapıyorsun he. yani tamam şey sınav yerine bakmaya gidersin ya çantanı hazırlayacağım bakmaya giderken bunu da yanına alacağım bunu bence bir ay öncesinden her gün böyle ves lazım tabi. ara öğün. Pardon bir şey sorabilir miyim facan 5 hurma dedin ya evet. hurmaların Ayrıca bir özelliği olmasına gerek var mı <gülüyor> var <gülüyor> Teşekkür ederim Araöl <gülüyor> 2 adet Samla tuzlu biskevit ...ve biraz beyaz peynir... ...Allah Allah... ...böyle bir beslenme türünde ben... bugün bir... bir beslenme türü... Aklıma. ...akşam yemeği bir adet orta boy balık buğulama bol cevizli gavurdağı salatası hmm. iki dilim tam da ekmeği bir porsiyon sebze yemeği ve gece yatmadan önce bir avuç kuru üzüm üç ceviz içi bir bardak ılık süt otlü garanti <gülüyor> bunu yaptığın zaman otlünün garantisini ben veriyorum bunun... Bunun zaten kuru üzümüm çok yiyip sadece cevizde problem var diyormuş ve insanlar hemen bunun dershanesi hazırlamışlar canım ada çayında da bazen sıkıntı bu sene Adı bak dikkat edersen ada çayından çıkmayacak diyorlardı iki soru ada çayından geldi Ada çaylarında seni bekliyorum. Adaçayı. Güzel dershane yapsınlar sırf bu menülerden dolayı. menüler ya. Hakikaten insan oraya gider. Yoksa şimdi sonuçta oradan test çözdün, buradan test çözdün ne farkı var? Hep aynı sorular döndür döndürüyor onları çözdürüyorlar çocuklar. Yani onun. bir de ben şeyi anlamadım. Bu menüyü mü aklında tutacak çocuk yoksa yani bildiklerini öğrendiklerini mi? Yani bir kaç yıllık tecrübe şey, 3 saat yani. Anne 6 tane zeytin demiştim. Burada 8 tane zeytin var ya. %80'ini sadece sağlayabildim falan diye böyle tıkır tıkır gider çocuk hakikaten de. Çok zor. Çok zor. Bir kaşık insanın bir kaşık, bir kaşık zeytinyağına bağlanması çok korkunç bir şey. <gülüyor> korkunç bir şey diyerek <gülüyor> Acı. son Bir o kadar da gerçek. Finali duydun mu finali? NBA finalini. Orlando çıktı. Hmm. Orlando çıktı. Hadi gözünü aydın. Bir de onun sayı... E Asist Beş falan filan yapmış. Birisi de double double yapmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama. İki tanesi bunlardan iki sayıyla ulaşınca yani asist sayı veya reboundlardan i, i, herhangi iki tanesi. iki, i̇ki basamaklı basamak olunca double double. Ay ne kadar Eğer üçü de olursa double triple. Double triple. <gülüyor> o zaman işte böyle herkes taş kesiliyormuş bütün teknik direktörler. <gülüyor> teknik direktör. O zaman sevgili dinleyiciler haftaya ne oldu? Başlamış olduk. İyi kötü. <gülüyor> baktınız, kötü başladınız düşünüyorsanız sil baştan saat ondan sonra sil toparlarsanız baştan, başlamak gerek bazen evet mikrofonları yavaş Hayatım yavaş kapatıyoruz bu sabah yarın sabah <gülüyor> <gülüyor> yine 7 ile on arasında buluşacağız bu sabahlarda baktınız yine toparlayamadık Çarşamba'ya kadar toparlayacağız bir mikrofonumuz daha kapandı Jimmeryx Entertainment hoşça hoşçakalın. Günaydın, night, good night, I, I, I,